Elhamdülillahi vahdehu ve ssalatu ala melal nabi ba'de. Cenab hak onun sıfatlarından bahsetti. Cümle eee nakulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfikillahi innal laha vahidun la şerike le nakulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfikillahi innal laha vahidun la şerike le sonra Efendim ikinci nasıl başladı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini bize anlattı. Onunla alakalı Ve inne Muhammeden abduhul Mustafa Şimdi ise Ve innal Kur'ane kelamullah Ve innal Kur'ane kelamullah Kur'an-ı Hakim Allah'ın kelamı olduğuna da Allah Teala'nın tavfikiyle biz iman ediyoruz. Nakulü Allah'ın tevfikiyle iman ettiğimiz halde ne diyoruz? İnnel Kur'ane kelamullah. Nereye atıf bu? İnnel Kur'ane kelamullahi İnnellahe vahidun La şerikeleh Buraya atıf Peki Kur'an Kur'an hakim Ve innel Kur'ane kelamullahi Ve innel Kur'ane kelamullah. Yani Allah Teala'nın sıfatları ezelidir ...kadimdir. Öncesi yoktur. Dolayısıyla... ...ve innel Kur'ane kelamullahi... ...diyerek... ...Allah Teala'nın... E, ...kelam sıfatının, kelamullahın... ...ezeli oluşuna... ...işaret ediyor. Aynı zamanda da Allah Teala'nın... ...kelamının harflerden, seslerden... ...mücerret olduğuna... E, ...ona da... ...işaret ediyor. Kelamullah diyor. Sadece innel Kur'ane demiyor... Çünkü Kur'an-ı Kerim, kıraate de Kur'an diyoruz mesela, okuyorsunuz değil mi? Hafız okuyor, o kıraat Kur'an anlamına geliyor, o anlamda kullanıyor insanlar. Ee, efendim, kıraat nedir? Hadistir, ağzınızdan çıkıyor, o lafızları telaffuz ediyorsunuz. Ama hangi cihetiyle Allah kelamı ezelidir? Makruh oluşu cihetiyle makru yani o okunan Kur'an-ı Kerim o kelamın nefsi oluşu itibariyle Kur'an Hakim ezelidir Allah kelamıdır. Akay kitaplarımızda e, bununla alakalı şu şiir getirilir. İnnel kelame lefil fuat ve innema ju'ilel lisanu alel fuadi delila. İnnel kelame lefil fuadî. Söz kalbedir ve innema ju'ilal lisanu alal fuadi dil kalptekine tercüman yapılmıştır vasta yapılmıştır asıl söz burada yani bir arkadaşınıza gittiğiniz zaman daha konuşmadınız ona diyorsunuz ki sana söyleyecek bir sözüm var daha konuşmadınız yani söz nerede kalpte o halde innel kelame fil fuad asıl yürektedir kalptedir bir çobanı bu kürsüye çıkardınız, bir alimi çıkardınız. Ona dediniz ki, hadi anlat bakalım, Kelamullah'ı anlat. Alim anlatır. Peki çoban, belki Kelamullah'ın ne olduğunu bile bilmiyor. Öteki konuşuyor, belki neden konuşamıyor? İkisinin de dili, lisanı var. Çünkü kelam asıl kalpte. Yani o ne söyleyeceğini biliyor. Onları cem etmiş, onlar tahsil etmiş. Şimdi onlar üzerinde konuşuyor. Dolayısıyla asıl olan nedir o? Ee, kelamı nefsidir. Kelamı nefsidir. İşte o, o da e, makru olan Kur'an-ı Kerim'dir. Yani okunan Kur'an-ı Kerim'dir. Yoksa bizim okumamız, harflere dökmemiz Allah kelamı değildir. Yani o, o da Allah kelamıdır, ona delalet ediyor. Allah kelamıdır ama ezeli değildir mahluktur. Okurken o harfleri Allah Azze ve Celle bizim ağzımızda yaratıyor. Peki asıl olan hangisidir? Makruh olan Kur'an'a hakimdir ki efendim insanın, insana konuşurken karşılaştığı zaman sana dair benim içimde bir söz var demesi gibidir. Sana söyleyecek bir sözüm var. İşte Kelamullah Allah'ın kitabı Kur'an-ı Hakim o cihetiyle Allah kelamıdır. Yani lafız ve mana itibariyle Allah kelamıdır, ezelidir, sonradan yaratılmamıştır. Peki sonradan yaratılmış olsa ne olur? O zaman hadis olur sonradan yaratılan. Sonradan yaratılan bir şeyi Allah'a isnat etmiş olursunuz. Peki Allah Teala onu sonradan yarattıysa, önceden yoksa o zaman Allah Teala'da bir eksiklik hali olur. Sonra siz okunan o harflere okuduğunuz an o okuma şekline kıraate yani kıraat ben şimdi okuyorum. O kıraati eğer kadim derseniz yani o da kelamullah'tır ama kelamullah'ın kıraat boyutudur. Fakat kelamullah bizzat Kur'an olması cihetiyle kadimdir, ezeliidir. Ezelidir bu şekilde anlıyoruz. Peki öteki türlü anlasak ne olur? Okuyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alimin. Kıraat ettiniz. Önce de kaldı. Ne oldu? Hadis oldu. Ağzınızdan çıkalı. 5 saniye oldu. 10 saniye oldu. Peki şimdi yani kelam alimleri neden bu hususu e, ihtilaf mevzu etmemişler de Muhtezile bu konuyu ihtilaf mevzu yapmış, sonra bunun üzerinde işte mihne yılları Ahmet bin Hanbel'in işkence, fasılları, safaları yaşanmış. Çünkü siz Kur'an-ı Hakimi eğer hadis kabul ediyorsanız, hadis kabul ediyorsanız onu insanların sözü seviyesine indiriyorsunuz. Bak okuyor şimdi bir hafız, He? o okuyor, Allah kelamını okuyor ama okuması nedir? Hadistir. Peki Kur'an-ı Hakim bu yazılmış şekliyle değil yazdım sen bunu sen yazdın. Ama bunun bu lafız ve manasının zihinlerinde tuttuğun o haliyle Kelamullah'tır. Sen onu e, insana ait e, sözler hadistir sonradan olmuştur onların seviyesine indirdiğin zaman Müşriklerin söylediğini bir anlamda söylemiş oluyorsun. Tekin burada seuslihi sakar diyor Cenab-ı Hak. Onları müşrikleri sakara yani cehenneme sokacağım. Neden? Inhaza illa kavlul beşer. Onlar dediler ki bu beşer sözüdür. Kur'an-ı Kerim beşer sözüdür. Beşer sözü nedir? Sonradan olan bir sözdür. Yani hadistir. Peki Kur'an-ı Kerim'i siz yaratılmış aldığınız zaman Kelamullah'ı yaratılmış kabul ettiğiniz zaman onu beşer sözüne indiriyorsunuz. Yani birisi farklı bir yönden, diğeri farklı bir yönden bakıyor. Yani onlar diyorlar ki, inhadâ illâ kavlûl beşer beşer sözü. Peki Kur'an-ı Kerim yaratılmış olunca o da ne oluyor? Beşer sözü gibi oluyor. Halbuki Kelamullah, Allah'ın sıfatı olması cihetiyle kadim olmalı ezeli olmalı Allah'a Müslümanlar hades isnat etmemeli mutezile neden dayatıyor Emeviler neden dayatıyorlar niçin diyorlar ki bu kelam yani Kur'an-ı Hakim hadistir çünkü kendi yasaları seviyesine Allah'ın kelamını indirecekler kendi sözleri seviyesine kendi sözleri hadis konuşuyorlar hüküm veriyorlar Kur'an-ı Kerim'de Hadis olunca, mahluk olunca, yaratılmış kabul edilince onların sözü, onların yasası seviyesine indiriliyor. İndirgenen bir Kur'an üzerinde insanların artık müdahalesi başlar. Yani o kutsallığını kaybedince, ulviyetini kaybedince insanların onun üzerinde operasyonu başlar. Onun için Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin Orada bir direnişi var, orada bir Ahmed bin Hanbel'in duruşu var, istikamet hali var, değil mi? Mihne yılları. Ali el Medini, Buhar'in hocası ne diyor? İnnallah eyyedehade din bi abi Bekrin yu mel ridda, ve bi Ahmed yu mel mihne. Allah Teala riddet yıllarında, yani irtidatın olduğu yıllarda bu dini Ebu Bekir Efendimizle peki. Riddet yıllarında Ebu Bekir'le, mihnet yıllarında ise Ahmet bin Hanbel'le korumuştur. Ahmet bin Hanbel'le. Ona diyorlar ki, yani ruhsatla amel et, bunların söylediğini kabul et. Kur'an-ı Kerim mahluktur de, Kur'an-ı Kerim hadistir de, yani bunlar seni öldürecekler. Peki Ahmet bin Hanbel ne diyor? Bu diyor, avam için bir ruhsat olabilir. Avam için bir ruhsat olabilir ama bizim için olamaz. Dışarıya çıkın, insanlara bakın. Çıkıp bakıyorlar, herkesin elinde kalem, kağıt var. Ahmet bin Hanbel ne diyecek? Onu yazacaklar. Dolayısıyla biz canımızı veririz. Ama Kur'an-ı Hakim'in mahluk olduğunu, yaratıldığını söylemeyiz. Söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Çünkü da illa قَوْلُ beşer. Bu beşer sözüdür, ifadesinin bir cihetiyle aynısıdır. Kur'an-ı Hakim'i. Mahluk kabul etmek, yaratılmış kabul etmek, indirgiyorsunuz, indirgiyorsunuz. Yani beşer yasalarında çok da bir farkı kalmıyor. Yani hep bu Kur'an-ı Hakimi beşer sözüne indirgeme mücadelesi olmuştur. İndirgeme mücadelesi olmuştur. Şeye gelin, Nahi suresine gelin orada. وَلَكَدْ نَعْلَمُوا اَنَّهُمْ يَكُولُونَ اِنَّمَا ''Yuallimuhu Beşer'' 14. Efendim 3. Sahife Şimdi Ne diyorlar? Mekke'de bir Cebir Nasrani adında bir Rum var. Diyorlar ki ''Bu peygamber ondan alıyorlar.'' diyorlar. Beşer sözüdür. Peygamber ondan alıyorlar. O Hristiyanlığa dair bilgileri veriyor. Adam Arapça konuşamıyor. Mekke'de 7 askı şairleri. Kur'an varsa bizim şiirlerimiz Kabe'nin duvarında asılı duramaz diyorlar. O şiirleri oradan indiriyorlar. Ama buna rağmen diyorlar ki yani bu kadar yüksek bir fesahati var, belagatı var Kur'an-ı Hakimin. Efendim Lebid Kur'an-ı Hakimin ayetlerini duyunca fasabimatu <gülüyor> ne yapıyor? Atından yeri inip secde ediyor. Diyorlar ki Lebi'de iman ettin? Hayır diyor. Ne iman ettim diyor. Ben bunun icazına ve icazına iman ettim. Ben ona teslim oldum. Dolayısıyla şimdi böyle bir kitap var ama ona bir isnat arıyorlar. Yani iman etmiyor ya. Yeryüzünde yer arıyor. E, Peygamber aleyhisselamın Yahudilerle Hristiyanlarla bir alakası yok. Mekke'de Yahudi, Mekke'de Hristiyan yok. O halde Ümmî olan peygamber bu kitabı nereden aldı? Hani Cebir Nasani diyorlar. Velakad efendim sayfa 279. 279 103. ayet-i kerime. Nahl suresi. Velakad <gülüyor> na'lamu. Yemin olsun ki na'lamu annahum yekuluna innema yuallimuhu beşer. <gülüyor> ona bir beşer öğretiyor dediklerini biliyoruz. Lisanu llezî yulhidûne ileyhi Acemiyun. Ya yani ettikleri o adamın yani cebrin, nasranenin, o rumun lisan nedir o? Acemidir efendim. Lisanul ledi yani lugatu bu, bu adamın lisanul ledi lugatul ledi yulhidune ileyhi acemiyun acemidir. Arapça konuşamıyor. He? Cümle kuramıyor. Wa hada lisanun arabiyyun Bu ise Arabi Lisenun Arabiyyum Mubin Apaçık Arapçadır Efendim Kur'an-ı Hakim Şimdi böyle bir kitap O Arap'ın en büyük şairlerini yere seriyor O kadar fesahati var Ama ona rağmen konuşuyorlar Yalan olduklarını onlar da biliyorlar Acaba buradan bir kapı bulabilir miyiz? Hz. Ömer Efendimiz'e soruyor insanlara Hazreti Ömer soruyor. Darimi'de rivayet ediliyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bu dinin ne yıkar biliyor musunuz diyor? Yehdimuhu zelletul alim. He, bu dini diyor. Bir alimin zellesi yıkar. Bir de ne yıkar bu dini? Ve cidalul munafiki bil kitabi. Munafin Kur'anla cidalii yıkar munafın Kur'anla cika şimdi bakıyorsunuz Kur'an üzerinde içerden de operasyonlar var nasıl operasyon var tarihselciliği içerden Kur'an'ı çökertme operasyonudur yani şimdi Nasr hamid'in Arko'yunun, Hasan hanef'inin söylediklerini baktığınız zaman bir Müslüman söyleyebilir mi He? Peygamberin vahiy diye Rahman kalbine geliyor o lafza döküyor Kur'an hakimi. Yani lafız itibariyle peygambere, mana itibariyle Allah ettir. Ne demek? Böyle bir vahi olur mu ya? He? Böyle vahi olur mu? Allah kitabını nasıl tarif ediyor? Bunlar ne söylüyor? E Kur'an diyor yerde bitmiştir, gökten gelmemiştir. Yani örf ve adettir. Arabın örfü adetidir diyor yani. Peki efendim şimdi yani bu cidali her zaman Kur'an'ın etrafında görürsünüz. Bu kadroyu görürsünüz. O kadro gelir Kitabullah'a buralardan e, müdahale etmek isterler. Yani Hz. Ömer Efendimiz de bunlara karşı agah olun diyor. Peki şimdi metne bakalım. Efendim ve innel Kur'ane kelamullahi azza ve celle kuran Hakim Allah'ın kelamıdır yani sadece Kur'an demedi bak ve innal Kur'an'e kelamullah gerçi şöyle de alabiliriz ve innal Kur'an'e kelam Allah'i alırsak o zaman kelam Allah'i Kur'anın nesi olur tefsiri olur haberi nerededir leyse bi mahlukin he leyse aşağıda metne bakarsanız metinde görürsünüz ve innal Kur'an'e kelam Allah Kelamullah olan İnnel Kur'ane Kur'an Yani Allah'ın Kelamı olan o Kur'an Leyse bi mahlukin O mahluk değildir Yani Ve innel Kur'ane Leyse bi mahlukin diyebilirdi Çünkü Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz Okumanız ağzınızdan O harflerin çıkması mahluktur Ama Kur'an-ı Kerim Makruh oluşu itibariyle Yani Allah'tan gelişi itibariyle zihninizde mevcut oluşu itibariyle nedir? He? Tıpkı o sizin kalbinizdeki söz gibi. İnnel kelame lefil fuar. Adama ne diyorsun? Sana söyleyecek bir sözüm var. Söyledin mi? Söylemedin. Söz nerede? Kalbinde. İşte kalbindeki söz, asıl söz o. Dil ona tercüman. İnnel kelame Lisanu fuad ve innema ju'ilel lisanu alel fuadi delila. Dilse kalbe tercüman yapılıyor. Peki şimdi innel Kur'ane kelamullahü azza ve celle minhu beda bila keyfiyetin kavlen minhu min min ay şeyin minallahi. Allah azza ve celle'den beda zahara bila keyfiyetin kavlen Hiçbir keyfiyeti olmadığı halde yani harf, ses olmadığı halde Peygamber aleyhisselatu Vesselam'a geliyor değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme harf ve söz keyfiyetinden mücerret olduğu halde kelamullah ezelidir. Yoksa bizim okuduğumuz haliyle değil. Minhu beda bila keyfiyetin kavlen. Bu emali var emali e, beytlerle akideyi e, anlatıyor ve Maturidi akidesini anlatır. Üzerine çok şerh var. Yani sizin en kolay anlayabileceğiniz şerh Aliül Karinin şerhidir. Orada halkul Kur'anla alakalı diyor ki: "Ume'l Kur'anu mahlukan ve'l Kur'anu mahlukan taala kelamur Rabbi an" مقالي عن جنس المقالي وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقالي نديو يزنونو وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقالي Yani vemal Kur'anu mahlukan vemal Kur'anu mahlukan Kur'an mahluk değildir. Taala kelamur Rabbi Allah'ın kelamı yücedir. Neden? An cinsil maqali an cinsi beşer beşerin sözünden e, alidir, yücedir. Ona benzemez yani insan sözüne Rabbin sözü Allah'ın sözü benzemez. Ve'l-Kur'anu mahlukan. Taala kelamur Rabbi an cinsil makali. Peki şimdi diyoruz ki innel Kur'an e kelamullah azza ve celle. Allah Azza ve celalenin kelamıdır. Efendim eee minhu minhu minallahi beda bilâ keyfiyetin kavlen yani ke, bilâ keyfiye yani harften şekilden suretten eee münezzeh bir halde e, olan Allah'ın kelamıdır ve enzelehu anzele'l-kur'ane alâ nebiyhi vehyen olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği e, kelamullah'tır Kur'an-ı İnne'l-Kur'ane kelamullah ve enzelehu ala nabihi vahyen ve saddakahu'l-mu'minun ala zalike. Müslümanlar da bunun üzerine, in üzerine vahiy olduğu hakikati üzerine, ha? Onun bila olduğu üzerine, Allah'ın kelamı olduğu üzerine e, ittifak ettiler ve <Sessizlik> saddakahu onu Müslümanlar tasdik ettiler. Alâ dâlik bütün bu hakikatler Kur'an'a dair, Kelamullah'a dair bu özellikler üzerine tasdik ettiler diyor. وَسَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُ عَلَى ذَٰلِكَ حَقًا Peki Müslümanların tasdik etmesi nasıl oluyor? Nasıl tasdik ediyorlar? Ee, şimdi efendim şahadet ediyorlar, sonra... Ee, onun Allah kelamı olduğunu kabul ediyorlar. Bir nesil sonraki nesle Kur'an-ı Kerim aktarıyor. Sahabe alıyor, tabiine aktarıyor. Efendim, e, insanları onunla yaşamaya davet ediyorlar. Kur'an-ı Hakim'in icazına e, iman ediyorlar değil mi? İcazını kabul ediyorlar. Yani bütün insanları azze düşürmesini kabul ediyorlar. Yani tasdik böyle olacak. Yoksa sadece ben Kur'an'a ı Hakim'i tasdik ediyorum değil de sen onun Allah'tan gelen muciz bir kitap olduğuna, veciz olduğuna e, bunlara da iman ediyor. Hem icazına hem icazına yani hem veciz olusuna hem insanları azze düşürmesine bunlara da iman ediyorsun. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim'in İcazıyla alakalı birkaç tane ayet-i kerime açın şimdi. Efendim e, neyi, neye bakın önce? İsra suresine gelin. İsra suresine. قُلَّ اِنِجْتَمَعَةِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰنْ يَأْتُوا بِمِسْلِ هَذَا الْقُرْآنِ Evet, 291. sayfa, 291. sayfa, 88. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim Mekkelilere, eğer bu insan sözü ise, hadi bakalım benzerini siz de ucuda getirin. Peki bu benzer nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim şöyle bir benzerlik olacak. İçkiyi okuduk, merhale merhale, dört merhalede Kur'an-ı Kerim içkiyi yasaklıyor. Öyle bir söz ki, hem okuduğunuz zaman inanmayan Bedevi attan indiriyor. Bedevi iman ediyor. Hem de hem de bütün şairler, edebiyatçılar toplanıyorlar. Onun gibi bir söz vücuda getiremiyorlar. Yani o sözün hüküm cihetiyle e, insanlar üzerine fevkalade bir etkisi var. Hem nesi var? O sözün e, okunduğu zaman işte kimse eşi benzeri vücuda getiremiyor. Hani Amr bin As Müslüman olmamış müsailime kezzabı ziyarete gidiyor diyor ki Müseylime, söyle bakalım Amr ne geldi şimdi senin peygamberine o da diyor ki yani inanmıyor da efendimiz biliyor tabi hangi sure geliyor asır suresi geldi diyor okuyor vallahi asır o da duruyor başını öne indiriyor ya wabar ya wabar inna ma sakar işte ey deve ey deve diye başlıyor. Sonra diyor ki ona ne dedim diyor nasıl oldu benimki vallahi diyor benim bildiğimi sen de biliyorsun sen yalancı Muhammed hakikatten bahsediyor diyor. Yani çok böyle Kur'an'ın karşısında denemeleri oldu. Ya yani her türlü Kur'an'ı çökertme. kuran hakime farklı cihetlerden saldırma. Şimdi o diyor ki onlara kulley inştemaatil insu vel cinnu insanlar cinler toplansalar ye bir mislidel Kur'an bu Kur'an'ın mislini ucuda getirmek için laye Tuune bir mislihi li bağlıhumlibahın zahira bütün edebiyatçıları ideologları düşünce adamları hep bir araya gelseler destek olsalar yapamazlar önce ne diyor Hadi bakalım mislini yapın mislini. aynı bu kadar bir Kur'an getirin Peki Mekke ses veremiyor. Arabın en büyük şairlerinden ses gelmiyor. Nahiv kitaplarından neden cahile şiirlerini alıyorduk? Çünkü edebiyatı en do, en fasih, en beli cümleleri o cahili şiirleri kuruyordu. Ama cahil cahiliyenin inkarcı şairleri Kur'an-ı e cevap veremiyorlar. Peki sonra Hud suresine gelin. Efendim Peki Hud suresinin kaçıncı ayet-kerimesi On üçüncü ayet-kerimesine geliyorsunuz? Em yekulun em yekulun iftara yani yoksa onlar e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine iftira ediyor onu mu diyorlar? İki yüz yirmi üçüncü sayfa. Kul <gülüyor> fe'tu bir aşri suverim mislihi şimdi ne diyor on suresini getirine. kul fe'tu bi aşri suverim mislihi muftareyatin ve duu men istedatum min duunillahin kuntum sadıkin kimler varsa onları toplayın mislini istemişti yapamayınca Kur'an-ı Hakim nereye düşürdü on sureye on surenin benzerini getirin peki on da yapamayınca nereye düşürdü Ain kün tum fi raybin min mana zellha ala abdina fatu b min misli dördüncü sayfa Bakara suresi 23. ayet kereime. İn kün tum fi raybin min mana ala abdina. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimizde eğer şüpheniz varsa o zaman fatu b suratim min misli. Onun bir suresin benzerini getirin. Bir suretin misli ve du'a şehadâenküm min duni'llâhi in kuntum sâdıkîn. Ve gördüğünüz gibi şimdi merhale merhale önce kulleyni insu vel cin orada Kur'an'ın benzerini dedi ses yok. Sonra em yekûlû naftara ona düşürdü yine sessiz o. Peki Bakara Suresi'nde ve in kuntum fî raybin mimma nazzelnâ alâ abdinâ orada da On sureye düşürdü ama yine Mekke müşriklerinden bir sureye düşürdü. Yine Mekke müşriklerine bir ses gelmedi. Peki neyi gösteriyor bize? Mekke müşrikleri Kur'an'ı yok etmeye, durdurmaya, engellemeye dahi ihtiraslar var mıydı? Vardı. Olmasaydı kılıçlarını kuşanıp Bedir'e gelmezlerdi. Kur'an'ı susturmaya geldiler. Peki Kur'an Hakim onları nereye davet ediyor? Söz meydanına davet ediyor. Fikir meydanına davet ediyor. Fakat Arap'ın hiçbir edibi, hiçbir şairi onun karşısına çıkarmadı, çıkamadı. Her defasında Kur'an Hakim bunu düşürdü. Yani öyle bir sözünüz olacak ki o söz işte hem fesahatiyle hem belagatiyle fevkalade olacak hem de İşki ayetlerinde olduğu gibi okunduğu zaman insanların yüreklerinde o derece müessir olacak küpü alanlar, işki küpünü kapıya koşacaklar. Peki bu durumda Kur'an-ı Hakim'in icazı madem ki bütün kitaplardan, bütün eserlerden öndedir, o halde onun icazına hangi cihetlerle, hangi yönlerle bakmalı? Bir- Kur'an-ı icazına efendim hangi cihette bakıyorsunuz? Onun e, gelecekten haber vermesi cihetiyle bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim gelecekten haber veriyor. Ve verdikleri ortaya çıkıyor. Ne diyor? Elif lâ mîm gulibetir Rum fi ednel arzi ve hum min ba'di galebihim seyaglibûn fi bid'i sinîn Neyi haber veriyor? İran'la Bizans arasındaki savaşı haber veriyor. Rum suresinde geçen o ayetten yine bahsetmiştik. Yine şeyi açın. Efendim Kamer suresini açın. Kur'an-ı Kerim gelecekten haber veriyor. Kamer suresi nerede? 27. cüzde. Sayfa 530. Seyyuhzemul cem'u ve yüvellûnet dubur. Yani o topluluk hezimete uğrayacak ha. Sayyhuze'mü sayfanın diplerinde. Sayyhuze'mü'l cem'u 530. 30. sayfa Kamer suresi 45 5. ayet-i kerime. cem'u ve yuvellûne'd dubur. O topluluk hezimete uğrayacak. E ve yuvellûne'd dubur efendim arkalarını dönüp kaçacaklar. Bel is-saatu kıyamet. Mev'iduhum asıl randevüleri orada onların. Ha. Belis ve saatu adha amar. O daha müthiş, ha daha acıdır onun azabı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh komşusu diyor ki bir gece okuyor Kamer suresini bu ayet-i kerimeye geliyor. Belis saatu ve saatu adha amar. Bu ayet-i kerimeye takılıyor. Sabaha kadar ağlıyor komşu Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin hışkırıklarını duyuyor. Peki bu sure nerede? Mekke'de. Neyi haber veriyor? Bedir'deki hezimetten bahsediyor. Hazreti Ömer Efendimiz anlayamamıştım diyor. Ne zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir e, kılıç Mekke müşriklerinin peşinde koşuyor ve bu ayet-i kerimeyi okuyor. Anladım ki bu ayet oradan bahsediyor. Bu ayet oradan bahsediyor. Peki İkincisi nedir? Kur'an-ı Hakim'in el-i'cazul ilmisi var. Bu neydi? Kur'an-ı Kerim gelecekten haber veriyor. İkincisi ise efendim el-i'cazul ilmisi var. Kur'an-ı Hakim bir takım hadiselerden ilmi bir takım buluşlardan bahsediyor. Şunlar şunlar olacak diyor ve ayet-i kerimeler bunlara işaret ediyorlar. Biz de bakıyoruz ki Kur'an-ı Hakim'i haber verdiği gibi bunlar. Yani modern bilim bunlara işaret ediyor. Fakat şunu yapmayacağız tabi. E, efendim e, ilim dedikleri yani bugün işte bilim diyorlar. Onda enli bir değişme var. Yani sürekli değişiyor, sürekli değişiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de şu var diyorsunuz. Alıp getirip onu aynısıyla yani bu ilme tatbik ederseniz o hakikat değişince o zaman insanlar... Kur'an-ı ayeti de değişti derle. Başka manaları da var diyeceksiniz ama Kur'an-ı Hakim buna da işaret ediyor. Şimdi Nemil suresine gelin. Efendim Nemil suresi. Efendim sayfa 384. Sayfanın dibi 88. ayet-i kerime. Wataral cibale tahsabuha جامدة ve hiye tamurru marra sahab. Wataral cibale tahsabuha جامدة. Şimdi dağı görüyorsun diyor. Dağları görüyorsun. Wataral cibale Tahsibuha cami deten. Zann ediyorsun ki da duruyor burada Halbuki ve temurru merras sahab. Yani bulutların döndüğü gibi o dağlar da dönüyor. Sunallah illeti etkane. Sunallah illeti etkane. Külle şeyin. Peki yani sunallah hada sunallah deme. Sunallah illeti etkane külle şeyin. Bu Allah'ın yapmasıdır. Allah bunu yapmıştır ki her şeyi en güzel yapan mutkin olan Allah'ın eseridir. Ne diyor bize bu ayet-i kerime? Zannediyorsun ki diyor on dört asır önce Mekke'ye ve çevresine dağlar duruyor. Hayır. Bulut nasıl dönüyorsa dağ da dönüyor. Yani dünyanın döndüğünden haber veriyor değil mi? Ayet-i kerime. Dağlar nasıl döner? Dünya dönüyor. Dünyanın döndüğünden Kur'an-ı Hakim bu ayet-i kerime bize haber veriyor. Sonra icir suresine gelin. Efendim. وَاَرْسَنَّ الْرِيَاحَا لَوَاكِحَا buyuruyor Cenab-ı Hak. وَاَرْسَنَّ الْرِيَاحَا lavakiha e, Sayfa 263. 22. ayet-i kerime Biz rüzgarları ne olarak gönderiyoruz? Aşılayıcı olarak gönderiyoruz. Yani her bitkide dişi ve erkek hücreler var. Rüzgar onları birbirine taşıyor. O şekilde bir aşılanma var, bir üreme var, bir çoğalma var. Ne zamandan bahsediyor, ne zaman bahsediyor? Hasırlarca öncesinden u arsenna riyaha lavatiha bu yürüyor hak Peki Enbiya suresine gelin 17. cüzde Enbiya suresi efendim o, o Enbiya suresinin 30 30. ayet-i kerimesi 324. sayfa Evet evellem yeralledine keferu Ennes semawati vel ardu kanata ratkan fefataknahuma 324. sayfa 30. ayet-i kerime. Evellem <gülüyor> yaralledine o kafirler görmediler mi? Ennes semawati vel ardu. Semavat ve dünya neydi? Kanata ratkan. <gülüyor> Bitişikdiler. Yani böyle toplu idi kanata <gülüyor> ratkan efendim ee, böyle kapalıydılar bir set gibiydiler sonra fefeteknâ humâ biz onları birbirinden ayırdık birbirinden ayırdık kâinata ratkan fefeteknâ humâ sema ile yerin tek parça olduğunu bölündüğünü ayrıldığını kim söylüyor? Big Bang teorisinden bahsediyorlar değil mi? Büyük patlama yani dünya yer gök tek bir parçaydı. Kanata ratkan fa fatakna e, Sonra onları ayırdık. İşte Allah Teala ondan bahsediyor. Peki yani sonra narocel bahrayni yeltaqiyan beynehuma barzakhul la yabghiyan. Tab bunu hepiniz bir bulursunuz. Nerededir o? Efendim Rahman Suresi'nde. İşte bu da Kur'an-ı Hakimin el-i'cazul ilmi sidir diyoruz. Peki sonra icazı beyanisi var Kur'an-ı Hakimin. İcazı beyanisi var. Nerede? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an Allah Resulü'n takip ediyor. Efendimizin arkasında geliyor. Açıyorsunuz 568. sayfayı açıyorsunuz. 568 el hakka hakka suresine geliyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu an oturdum diyor Kabe-i Muazzama'ya. Allah Resulü bir tarafta, ben başka bir taraftayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim okuyor. Ayet-i kerime 40. İnnehu lekavlu resul-in İnnehu lekavlu resul-in kerim. Buradaki resul Cibril'dir. Yani Cibril'in sözü müdür? Yani o Kelamullah'ı Efendimiz'e Cibril getirdiğinden dolayı ona isnat ediliyor veya Resulullah'tır. İnnehu le kavlu Resul'in Kerim. Hazreti Ömer etkileniyor tabi Kur'an-ı Kerim'den. Efendimiz Hakk'a suresini okuyor. Diyor ki bu şairdir. Ne diyor ayet-i kerime? Ve ma huve mi kavli şair kalilemmâ tu'minûn. Bu şair sözü değil, ne az inanıyorsunuz? Omahu bi kavli şair, kâilen ma tueminu. Allah Allah diyor. Nereden benim içimden geçeni öğrendi? Acaba bu kahin midir? Allah Resulü devam ediyor. Ha, valla bi kavli kâhin kâilen ma Bu kahin sözü dedi, ne az düşünüyorsunuz? Tezekkürünüz var. Ya nedir? tenzilummir rabbil alamin alemlerin rabbi olan Allah azze ve celleden geliyor işte. Yani Kur'an-ı Hakimin beyan cihetiyle de bir icazı var. Peki diğer icazı nedir? El icazu teşriyi diyoruz. Teşrihi. Teşrihideki yani icazı işte içki meselesi. He? Kur'an-ı Kerim, içki tamam bitti diyor bir ayet. Herkes alıyor, köpü döküyor. Amerika yasak diyor, hapishaneler adam doluyor. Ey Roma, ey Bizans, ey İran, senin hukukun bu kadar işte. Senin hukukun, ey Amerika, hapishaneleri adamla doldurur. Bu da Allah'ın hukukudur. Bu ha Hasan el ne diyor? Allah'u gayetuna ve resulü Zâimunâ ve'l-kitâbû DUSTURUNA ve'l-cihâdu sebîlunâ gayemiz Allah. Ha yasamız nedir? Allah'ın kitabı işte. Bu başka. Bu HASAN Hüseyin'in kitabına benzemiyor. O zaman bunun nesi var? El-i'câzut teşrîi. Yani hüküm koymada, kanun koymada hiçbir beşer kuralına benzeme. Tek ayetle herkes teslim olur. فَاَلْاَنْتُمْ مُمْتَهُونَ اِنْتَهَيْنَا يَا رَبِّ دَرْ Direniş yok. ve وَاَطَعْنَا Derler, kabul ederler efendim. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Mustafa Sadık Rafi'i var. Bu onun i̇caz Kur'an'la alakalı eseri. Mustafa Sadık Rafi'i çok kıymetli bir eserdir. İcazul Kur'an'a dair kitap Mustafa Sadr Rafi'in. Yine bunun Tahta Rayetil Kur'an diye yine Kur'an-ı yani onun gölgesinde telif edilen bir eseri var. Ee, yine bunun Vahyul Kalemi var. Üç şitlik. Biraz edebidir tabi. Allah Teala size hani daha böyle bir taammuk nasip etsin. Ama bunu okursanız İcazul Kur'an'ı bilmiyorum bunun tercümesi var mı? Kur'an-ı Hakim'in icazına dair belki yazılmış en kıymetli yani muhallet eserler de var ama bunun yeri ayrı. Bunun yeri ayrı Mustafa Sadık Rafi'nin diyoruz. Peki وَسَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ ala ذَٰلِكِ hakkan. O zaman Müslümanlar yani bu Kur'an-ı Hakim'in bu hakikatler üzerine Allah'ın kelamı olduğunu tasdiq ediyorlar ama nasıl ediyorlar işte onun icazına icazına bütün bu hakikatleri bildikleri halde onu Müslümanlar tasdik ediyorlar wa saddqa al mu'minoon wa aykanu annahu kelamullahi taala bil hakikati lise bimahlukun k kelam albariya yakin fil neide ma demiştik su duruyor peki iman Yakin olunca kalpte yerleşiyor. وَكَذَٰلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَّكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ Allah yer ve göklerin melekûtunu, mülkünü İbrahim'e neden gösterdi? Su, bir kapta şurada nasıl karar kılıyorsa İbrahim'in yüreğinde iman o şekilde yakine dönüşsün diye. Peki biz de o yakın derecesinde iman ediyoruz. Ve kanu onlar yakın bir şekilde ennahu kelamullahu teala Allah'ın kelamı olduğuna iman ettiler. Bilhakikati hakikaten leyse bi mahlukin ke kelamil beriye Beriyye halk, halk yani mahluk onların sözü gibi mahluk olmadığına hakiki manada gerçekten Allah'ın sözü olduğuna bütün Vallıklarıyla inandılar. Femen semyağı, fzeğma annu kelimul beşer, fakat kafir. Kim onu duyar? Fzeğma annu kelimul beşer. Onun beşer sözü olduğunu zannederse, fasit bir zan. Ne olur? Menin cevabı, fakat kafir mutlaka kafir olur evvel. Vekd zemmehullahu, uğabehu ve uğadehu bısakar, hayıfı. "Kald, seuslihi sakar. "Fılma, uğad Allahu bısakar. "Limanı, "Kald, in haza illa, "Köylü, "Bşar. "Efendim, "Vekd zemmehullahu. "Allah azze ve jel zemti ve uğabehu, ayıpladı ve Kim, kendi sözünü? insan sözüne benzetiyorsa onları meydana çağırdı okuduk değil mi ayet-i kerimelere kulleynectemaatul insanu vel cin bütün bu ayet-i kerimelerle onları Kur'an Hakim hesaplaşmaya davet ediyor ve başka va'adehu bis-sakar sakar sakar ism cehennemin adı onlara onları sakarle tehdit ediyor cehennemle sakar cehennem demek Haysu kâle taala şu dedi yerde sa uslihi saqar se onu cehenneme sokacağım yani cehenneme girecek felemma auadallahu bi saqar limen kâle in hâda illa kavlul beşer cenaba kimi cehennemle tehdit ediyor bu kuran beşer sözüdür innafiye in hâda illa kavlul beşer Bu ancak bir beşer sözüdür diyenleri. Nasıl? Bunlar Kur'an hakim beşer sözü kabul ediyorsa, Kur'an-ı Kerim mahluktur diyenler de yani insan sözüne Kur'an'ı Allah'ın ayetlerini benzetmiş oluyorlar. وَمَن <gülüyor> Nerede? فَلَمَّا اَوْعَدَ اللّٰهُ فَلَمَّا اَوْعَدَ اللّٰهُ بِسَقَرْ لِمَنْ قَالِ الْبَشَرِ عَلِمْنَا وَاَيْكَنَّا اَنَّهُ قَوْلُ خَالِكِ الْبَشَرِ Biz, o şimdi okuduk biz. Tabi şerhlerde bunları gördüğü diyor. Şerhlerde bunlara bak. ayet kelimeleri gör. Ve sonra de ki, عَلِمْنَا bildik, öğrendik. وَاَيْكَنَّا bütün mevcudiyetimize iman ettik ki وَاَيْكَنَّا اَنَّهُ اَنَّ الْقُرْآنَ قَوْلُ خَالِكِ الْبَشَرِ Beşerin sözü değil de, Beşeri yaratan Allah'ın sözüdür. Çünkü bu icaz hem gelecekten haber verecek, hem bugünkü ilmi hakikatlere işaret edecek, hem fesaheti olacak, hem de el-i'cazu teşrihi olacak. Bir ayetiyle Medine'de bütün evlerden içkiyi kaldıracak. İşte bu ancak beşerin değil de Halikul Beşer olan Allah'ın sözü olur. وَاِيْكَنَّا اَنَّهُ قَوْلُ خَالِكِ الْبَشَرِ وَلَا yush بِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ Beşerin sözüne benzemez Vela yüşbü kavlel beşer Ve men wasafallaha Bima'nen Min maanil beşer Fakat kefer Kim Allah Azze ve Celle'yi Beşere ait birtakım vasıflarla Vasıflandırırsa kafir olur Yani Allah'ın Kelamı keezedidir Kur'an hakim Onu beşerin seviyesi Sözünün seviyesine indirirse O zaman ne olur Kafir olur ne yapar e Allah'ın kelamı, kelamı Allah olarak, kelamı Allah olarak insan sözü seviyesine inince ne oldu? İnsan e insan sözü gibi e, o seviyeye indiriyor Allah'ın kelamını, bu imanını kaybetmiş olur. Femen أَبْصَرَ haza اِعْتَبَرَىٰ Kim bu hakikati görürse, اِعْتَبَرَىٰ Tefekkür eder, tezekkür eder, bakar, Allah'ın kelamını beşer sözüne bakar bir beşer sözüne bir Allah'ın kelamına bakar semi'na ve ata'na der beşer sözü hadis Allah'ın kelamı ezelidir der itibar eder yani bunu anlar. Başka an misli kavlül kuffar in zecer in zecer imtana. Küffarın yani an misli kuffari. Efendim e, misli misli kavlül kuffar Küffarın e, bu tür sözlerinden uzak durur ve alime annu bısfatihi, değilse kel beşer ve bilir ki Canab hak annu bısfatihi, an Allaha bısfatihi sıfatlarıyla, değilse kel beşer beşer gibi değildir. Peki o zaman one misli kavil küffarı küffarın eee sözlerinden imtina eder değil mi küffarın sözlerini imtina eder. valime annahu ve bilir ki annahu bi sıfatı ise kel beşer evet varruye ru'yetullah'a geldik burada kalalım estağfurullah ve etûbiley ve hamdülillahi rabbil alemin